ProPolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Merhaba, ProPolis'e hoş Merhaba, ProPolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Cezar. Bugün e, Thomas Seeley'nin 210'da yazdığı hani bir demokrasi yani bal arası demokrasisi adı e, kitabın e, hakkında e, konuşmaya devam edeceğim. E, birkaç tane tekrarlayacağım. E, Seeley diyor ki kovanın zekası toplam bir zekadır. E, bir lider yok. Birkaç değişik ünite var ve her ünite kararın bir parçası veriyor. Ee, Thomas Sealy Martin Landauer'ın öğrencisiydi ve Martin Landauer'da meşhur von Frisch'in öğrencisiydi ee, dur bakayım ee, bunu araştırmak için ne araştırıyor e, Thomas Sealy ee, arılar nasıl yeni bir ev bulduklarını e, ve nasıl karar verdiklerini oraya gittiklerini e, e, araştırıyor bunun için yapay oğlu, oğlu yapmak zorunda bu e, ol verme mevsimi genellikle Mayıs başı ve Haziran ortasına kadar e, devam ediyor e, Onun için o sıralarda bunu yapıyor e, ol ver, vermeye başlamadan evvel bir e, kovan yaklaşık 10 tane yeni ana çıkartmaya başlıyor e, ve e, o şekilde devam ediyorlar birinci çıkan ana hücreden çıktığında ona başka bir ...yeni çıkan analardan uzak tutuyorlar öbür arılar. Yoksa o halen yani yeni çıkan ana halen o hücrelerdeki e, duran anaları... ...daha çıkmayan anaları öldürmeye çalışacak. Ve e, o sırada da ilk çıkan ana tüt tüt tüt gibi bir ses çıkartıyor. E, İngilizce de ona toting e, diyor yani toting, to, to, to, tut, tüt tüt tüt. Öyle bir şey. Bu totingi e, vücudun orta kısmındaki kanat kasları hareket ettirerek ve peteğe yaklaştırarak yapıyor. Yani peteğe yakında e, yatıyor, toraks yani vücudun orta kısmı, tors da olarak e, hatırlayabilirsiniz. E, onun hareket etme merkezidir, e, yani bir ara için. Ve o hareket merkezi e, e, peteklere yakın tutuyorsa ve onu titreştiriyorsa... Ee, ...o şekilde halen hücredeki analar haber, analara haber veriyor. Çünkü bir e, titreşim ve bir ses e, çıkartıyor. Ee, daha evvelki bir programda epeyce e, evvel... E, ...ilk yeni ana çıkar çıkmaz e, hücresinden hemen öbür araları hala hücrelerinde olan anaları öldürdüğünü anlattığımda... Bu detayı daha okumamıştım ama bazı kitaplarda böyle yazdığı için ben de böyle anlatmıştım. Şimdisiyle e, başka bir şeyler anlatıyor. Çünkü e, daha sonra tekrar tekrar başka oğullar çıkabilir ve e, başka analar da lazım olabilir. Sili bahsettiğim kitabı e, 210'da çıkarttı ama e, bunu kaşarlı arıcılar e, söyleyeceğim. E, tabii ki bu toting ve bu tüt tüt tüt yapmaları e, sesinden haberler e, haberdarlar. Bir zaman Hollanda'da trende giderken birisiyle arıcılık hakkında konuştuğum konu konuyu açtı ve bana bu tüt tüt tüt veya kvak kvak. Hollanda'da ona kvak kvak deniliyor. Sesi e, hiç duydun mu diye bana sormuştu. Ve e, ben maalesef duyamadığımı e, söyledim. E, kendisi çok e, duyduğunu söyledi. Kocası arıcıydı ve onu çağırırdı sürekli arılarla meşgul olduğu için. Ve o zaman bu ses duyulduğu zaman e, yakında e, ol olacak e, biliyorsun. Ee, ...o sırada hala hücredeki analarda... ...kvak kvak gibi bir ses çıkartacak. Anladık ama sen bizim düşmanımızsın gibi mesaj veriyorlar. Yani sesli bir mesajlar veriyorlar. Sesli ve titreşimli mesajlar veriyorlar birbirlerine. Bazen yeni ana bu seslerden o kadar rahatsız olup, e, oluyor ki korkuyor. Ve e, eski ana gittikten sonra... ...çünkü eski ana ol ile gidiyor... O da bir ol ile daha da gidiyor. Yani bu bir iki kere daha olabiliyor. Yani bir kovandan iki üç tane ol gidebilir. Fakat ondan sonraki kalan bakire hücredekiler, kalan analar ilk çıkan öbürkileri öldürüyor. Çünkü çok fazla ol çıkarsa bir koloniden bu koloni çok zayıflamış oluyor. Çünkü bir oğla aşağı yukarı e, on bin, on bir bin e, arı gidiyor bir e, yeni bir, e, bir, bir ana ile. Eski ana ile. Pardon. E, ama e, işçiler eski anayı o il gitmeyi nasıl ikna ettiklerini anlatayım ilk önce. Yani e, nereden akıllarına gidiyor, gitmemiz geliyor ve anayı nasıl durduracaklar yumurtlamaya. İlk önce anayı aç bırakmakla e, başlıyorlar. Sonra da ona doğru biraz agresif davranmaya başlıyorlar. Rahat bırakmıyorlar. Onu salamaya başlıyorlar. Tüm arılar bunu yapmaya başlar. Salamaya başlıyorlar dediğim zaman resmen ön bacakları yani altı bacaklar var. E, dört bacak üstünde duruyorlar ön bacakları ile. Ananın omuzu düşünebileceğimiz yerden tutup onu ileri geri itiyorlar. Kitapta, Sili'nin kitabında bunu anlatan çok güzel bir resimler var. Onun için eski ana hep böyle itilmekten kaçmak istediği için dolaşmak zorunda kalıyor ve bu şekilde zayıflıyor. %25 ağırlığından kaybeder ve yumurtlama faaliyeti azalıyor o sırada. Çünkü şişman kalıyorsa uçamayacak. Çünkü biliyorsunuz bu yumurtalıkları e, alt vücudunda ve o e, kanatları alt vücudundan daha e, kısadır ve kaldıramaz vücudunu. E, şişman ana ve zayıf ananın farkı hakikaten büyük. İki hafta evvel fazla yavru ile dolu olan bir kovanım, kovanımda anaya görmeye fırsatı buldum ve ne kadar da şişman olduğuna şaşırmıştım. Başka bir kovana baktığımda orada yeni bir oğul geldiğini Oradaki anayı kolay bulmuştum çünkü yeşile boyamıştım söylemiştim size Sırtında yeşil küçük bir nokta vardı Profesyonel bir aracı bunu yapmış O ana çok daha zayıftı çünkü daha yeni uçup oraya geldi Geldikleri yeni eve geldikleri zaman da işçi arılar anayı Hemen e, beslemeye ve, e, başlıyorlar ve yeni hücreler inşa etmeye başlarlar ki ana yumurtlayabilsin. Yani yeri olması lazım, yumurtlayacak yer olması lazım. İşte ana zayıflıyor ama ona karşı o sırada işçilerin kendileri daha çok bal yemeye başlarlar ve şişmanlıyorlar. Çünkü aynı zaman... Nektor, ...nektar uçuşuna çıkmıyorlar. Neden e, ol verilmeye başlıyor genellikle? Çünkü kovanda artık e, bal stoklamaya yer kalmadı. Yani doldu. Onun için geldiklerinde e, kovana geldiklerinde e, balından e, kurtulamıyorlar. E, mera veya işte, toplayıcı e, işçiler. Onun için o onlarda kalıyor ve tembelleşiyorlar. Yani onlar da yüzde elli şişmanlıyorlarmış. Ee, ve bundan dolayı profesyonel arıcılar ol vermeyi fazla sevmezler. Çünkü hem işçiler nektar toplamaya bırakırlar, hem de çok bal yiyorlar, hem de arıların bir porsiyonu da e, kaybederler. Arılar şişmanladıklarında tembel oluyorlar ve mum bezeleri e, çalışıyor e, oluyorlar. O zaman bazen kovanın uçuş tahtasında, bu girişteki tahtaya uçuş tahta diyoruz, asıldıklarını da görebiliyoruz. Yani şöyle bir, bir ince uzun bir top gibi bir şey, yani bir sakal gibi, uzun bir sakal gibi düşünebilirsiniz. Ve ayrıca yeni evlerine geldiklerinde, hücreleri yapınca da öyle asılı arka, ayaklarında çengellerden asılı duruyorlar. Ee, bu şekilde en altakiler mum parçacıkları üsttekilere veriyorlar ve üsttekiler de hücreleri inşaat ediyorlar. Ee, yani biliyorsunuz o mum parçacıklar alt vücudun segmentler arasından çıkıyor. Bu ara Orta ayaklarında da minik birer pençe var ki vücudundan mum parçacıkları çıkartabilsinler. Yani onlar mum çıkartma pençeleri. Yeni ana çıkınca ve hava güneşli ve sıcak yani e, e, ana memesinden çıkınca ve hava güneşli ve sıcak olunca işçiler hazır oluyorlar ve koloninin bir bölümü kovandan çıkmalarını ikna etmeleri gerekiyor. Şimdi bir Grup işçi karar verdi ki biz oğul vereceğiz, bütün herkes tembelleşiyor, ana zayıflıyor, onlar şişmanlıyorlar. E, fakat bir şekilde hep beraber harekete geçmek e, zorundalar. Bu ev arayan arılar, bekleyen arılara kovandan çıkmaya, e, çıkma zamanı geldiğinde nasıl anlatıyorlar acaba? Bunu bir ses yaparak yapıyorlar en iyisi o sesi start edilen bir motorla karşılaştırmak diyor Ceeley. İngilizce buna piping diyorlar. Ee, arı vücudunu salıyor ve kanat pazularını aktive ediyor. Başlangıçta da daha az sesli fakat gittikçe daha yüksek sesli ince bir vrum vrum vrum sesi çıkıyor. Ee, bunu yaptıktan sonra bir, yani hep İngilizce söylüyorum ama... ...bir şekilde tercüme etmeye çalışacağım... ...Bazrana çıkıyor... ...yani zikzaklı, heyecanlı... ...bir koşuş yapıyor... ...ve o koşuş... ...dışarıya çıkın demek... ...öncü dışarıya çıkıp... ...bir otuz metre uzaklıkta... ...uzaklık civarında bir dala... veya başka bir nesneye gidip... ...oradan Nazonov Feromonu bırakır... ...ki o koku arılara... ...dayanılmaz güzel ve aynı... ...ol otu gibi geliyor... Ve her kovana has Nazonov e, kokusu var ki tanı, tanınsınlar. Herkese, e, herkesi yeter kadar heyecanladıktan sonra artık kovandan çıkıp işaretlenen dala kümeleniyorlar. O sırada 200-300 öncü yeni ev bakmaya devam ederler ve sonra yaklaşık 300-500 işçi dansları takip edip yeni yerlere e, bakmaya giderler. Ee, ...galiba bir müzik arası geldi. Bugün e, stüdyoda e, yanımda eski bir e, okul arkadaşım var. Ve e, orada burada bekliyor sonra şehire gideceğiz. E, beraber ödev yaptığımız e, bir parça e, sırasında... ...dinlediğimiz bir parça e, dinletmek istiyorum. Evet, e, Leontine için e, J.J. Kiel'den e, After Midnight...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 After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, gonna shake your tambourine After midnight, it's gonna be peaches and cream We're going to cause talk, get suspicion, an exhibition, find out what is a whole label. walk in suspicion give kişisel bir seçim programı ile alakalı değil ama e, misafirimin e, onuruna e, seçtim. E, eski zamanları hatırlamak için. Evet. E, arılar ev arayışı 70 kilometre kare içinde yapıyorlar. Yani eğer sekiz 8, sekiz 8, ee, ...uzunluk ve dokuz kilometre e, genişlik bir kare düşünsek o 72 iki metre kare oluyor, oluyor. Demek ki en fazla yedi sekiz kilometre uzaklıkta yeni bir ev bulmaya gidiyorlar. Ee, ben bu ara bir ay evel kovanlarımdan e, biri açtığımda... ...balın yerini anlatan, dans eden bir arıya gördüm. Bunu ilk defa gördüm. Bildiğinizde onu anlamak daha kolay oluyor. Yoksa fark etmeyebilirdim. Bunun üzerinden şu anda, yani biliyordum fakat üzerinde okuduğumda ve kitaplardaki şeyler, çizimleri, şeymaları gördüğümde daha kolay... ...tüm dansı yaklaşık 10-15 metrekarede yer alıyordu. Yani küçük ben zannettim ki bütün çerçevede yürüyor ama böyle bir avuç içi kadar büyük bir mekanda yapıyor. Ve tabii ki çok zevkle seyrettim. 1955'de Lindauer, Martin Lindauer öncülere ev ararken nelere baktıklarına, nelere önem verdiklerine şöyle bir sıralama yaptı. Ee, bu önem sırasına göre değil ama hepsi e, önemli olan şeyler. Rüzgarın durumuna bakıyorlar. Yani e, kuytu bir yer daha iyi. Rüzgara karşı uçmak araları çok yorar ve tabii ki bal tüketiliyor o zaman. Ee, başka bir şey en önemli faktörlerden değilse de girişin boyutu. 10 santimetre kare ideal ama 30 santimetre kare geçmemesi lazım. Çünkü bu boya kadar hala arılar o girişi küçültebiliyorlar ama 30 santimetre daha büyükse onu küçültmek çok zor oluyor. Girişin yönü güney, e, güneye bakmasını tercih ediliyor. ...karınca veya başka sevmedikleri böcekleri varsa orasını tercih etmiyorlar... ...ki karıncalar her zaman kovanlara geliyor çünkü tabii ki tatlıya geliyorlar. Ne kadar güneş alıyor ona bakıyorlar çünkü bu hem sıcaklık... ...hem de yetere kadar ısıya ihtiyaçları olduğu için önemli. Ve ışığa da ihtiyaç var içeride ama dolunay kadar ışık varsa yeterliymiş... ...ve yeni evin iç hacmine bakıyorlar... ...yaklaşık 20-30 litre olması lazım... ...ve 40 litreye geçmemesi lazım... ...yoksa kışın sıcak tutamıyorlar... ...ama küçükse yeteri kadar bal da stoklayamayacaklar... ...fakat şekil önemsiz... ...yani mesela... ...150 santimetre derin olup... ...20 santim genişlik olabilir... ...bu bir çatı arası da olabilir... Kovanın büyükse kışın sıcak tutamaması bu ilkbaharda kardeşimin kovanlarında görmüştüm. O çok bal bırakayım derken üst katı bırakmış ve arılar soğuktan ölmüş. Kovanda hala çok bal vardı yani açlıktan öldükleri, ölmedikleri çok belliydi. Eski petek varsa onu çok severler çünkü o bir enerji tasarrufu demek. Bir mum ...yapmak için üç misli mum, e, bal yemek zorundalar. Üç misli, pardon, bal yemek zorundalar çünkü. Bir de bir yükseklik var. ideal yer beş mit metre e, yerin yükseğinde oluyormuş. E, kolay gözükmesi lazım. Tamamen gölgede olur ve güneye e, bakabilir. Bunlar hepsi ideal ama demek değil ki hepsini her zaman ideal yer e, buluyorlar. ...böyle bir yerde doğada en kolay bir ağacın içinde yani boşluk, ağacın boşluğu olabilir. Veyahut ağaçları az olan yerlerde doğal bir kaya duvarının içinde bir yarık olabilir. Hele biraz onun üzerinde o kaya duvarın üstünde makiler olursa ve orada gölge varsa daha da güzel oluyor. Bir öncü yeni bir yer... ...işte iki yüz metre veya dört buçuk kilometre uzaklık arasında bulabiliyor. Yani yedi kilometreye de gidebilir ama bu çok nadir olar olur. Çünkü sürekli gidip orasını teftiş edecek ve başkaları oraya getirecek. Bu çok zor bir şey ama olabilir. Heyecan verici bir yer bulduğunda... ...onu on üç ve 56 altı dakika arasında teftiş ediyor. Şimdi bu 56 altı dakika belki size komik gelebilir... ...on üç ve elli altı dakika... ...fakat ben Silin'in kitabında ne yazdığını size anlatıyorum. Yani bana komik geliyor... ...fakat demek ki bir ortalama var. On ve otuz kere o yere giriyor... ...arasında o yere giriyor... ...ve birer dakika içeriye, içeride kalıp bakınıyor. Ama aynı zamanda dışarıda da teftiş ediyor. Yeri beğendiğinde bekleyen oğ'la dönüp oğul üzerinde dans eder. Yani oğul orada bir top halinde ve ince uzun bir top halinde durduğunu düşünün. Bir dış e, yüzeyi var o topun ve onun üzerinde dans ediyor. İşte bu Landauer'ın fark ettiği şeydi. Yani o gördü ki o duran topun üstünde... Aynı e, balın yeri anlatan dans da orada yapılıyor. Yani bir yer anlatıyor. Bu hem bal nerede olduğunu ama hem de yeni ev nerede olduğunu böyle bu şekilde anlatabiliyor. E, bu dansı yaptığında e, yarım saat sonra onu takip edenlerle tekrar beğendiği yere gider. Ve oralarda biraz daha büyük bir grupla bakınıyorlar. O sırada girişe kendi kokusunu bırakır. Yani nazonof feromonu bırakıyor ve etrafa uçarak kokuyu da e, dağıtır. Her içeriye girdiğinde daha derine giriyor ve toplam 60 metre dolaşarak yürüyerek dolaşıyor. Bunu yeni yerin e, iç hacmini ölçmek için e, yapıyor. Yani iç hacmini adım adım ölçüyorlarmış e, arılar. O zaman da e, bunu bildikten sonra ola döner ve orada heyecanlı bir şekilde aynı dans tekrar yapmaya başlıyor. Ve dans eden grup büyüyor ve hem de daha heyecanlı dans etmeye başlıyor. Tabii ki o sırada başka öncüler de ev arıyorlar. Sadece bir e, ara bunu yapmıyor ve başka yerler içinde dans ediyor edip duruyorlar. Ancak... ...sürekli ve en heyecanlı dans eden ev için sonunda karar veriliyor. Bu seçim quorum ile yapılıyor. Yani belli bir sayı arı hem fikir olduğu zaman karar veriliyor. Yani orada diyor Sili konsensus değil. Yani herkes hemfikir olmak zorunda değil. Orada quorum daha önemli. Demek ki aslan kümenin sadece 1.5 ve bir yani %1.5 ve %1.7 arasında o yeni evi görmüş olacak ve onlar tüm oğlu oraya götürmek zorunda. Bazen 5-6 güzel evde bulunuyor ama onların arasında seçmek fazla zaman aldığı için burada zaman e, e, anahtar kelimesidir. E, Ve belli bir zaman gece dışarıda asılı durabilmek için bir an karar vermek zorunda. Çünkü her dışarıda olan ekstra saat enerjiyi kaybedemek. Onun için... ...o kadar eğer 5-6 iyi varsa orada herhangi bir eve e, gidebiliyorlar. Ne kadar e, işçi orada dans ediyorsa en çok e, o eve karar veriliyor. E, eğer seçilen yeni evde toplam 20-30 ara dolaşıyorsa... E, ...ki bu içeride 10-15 tane ve etrafta 10-15 tane gibi olabilir... O zaman birden hepsi kömülenen oğla geri gidiyor. Çünkü yeni eve gitmek için rehberlik yapacaklar. Yani orada asılan, e, asılı duranlar hala bilmiyor e, hangi eve gidiliyor e, vesaire. E, şimdi merak edebilirsiniz arılar orada yirmi e, veya otuz arı olduğunu nasıl biliyorlar? Yani nereden anlayacaklar ki artık koruma oluştuk... E, Saymayı mı biliyorlar diye düşünüyor insan. Ben bunu evet ama maalesef bunu bu hafta artık anlatamayacağım. Anlaşılana göre zamanım bitti. Gelecek sefer bununla devam edeceğim. Eğer herhangi bir şey sormak veya anlatmak istiyorsanız o zaman bir mesaj bırakabilirsiniz. iki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler. Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer